Euzu billahi mineşşeytanirracim bi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet. Şimdi inşallah eee mescitlerin ahkamıyla alakalı iki dersimizi mukaddime olarak yaptıktan sonra bugün Allah azze ve celle nasip ederse başlığını zikretmiş olduğumuz konuya giriş yapacağız. Evet. Bab fi hukm hudur en nisa ila el mesacit. Kadınların mescide gelmesi gelmelerinin hükmü hakkındaki bak. İnne dinena kamilun. Bizim dinimiz, muhakkak ki dinimiz kamil bir dindir. Ve şamilun li masalihina fi dunya ve ahireh ve bizim dünya ve ahiretteki maslahatlarımızı kapsayan bir dindir. Ca'a e bil hayrilil muslimine Müslümanlara hayır olarak geldi, hayırla geldi. Rica ve nisaa hem kadınlara hem de erkeklere. Men amila salihan estaezu billah Kim salih amel işerse, min zekerin ev unsa ister kadın ister erkek ve huwa mu'minun ve u'minisa falan fennuhiyenhu hayaten tayyibe biz onu güzel bir hayat ile karşılırs. Ve lanetziyennem ajrhami, bi ihsanıma kanı yamalın. Ve biz onların ajrlerini de en güzel şekilde amellerinin ajrlerini onlara veriz. Fahu, yani o din, kadı iatına bişâni el mara, kadının durumuna, e, ehemmiyet gösterdi. Ve vâzâga mûdige al ikrami ve ihtiramı. Ve kadını ikram ve kendisine hürmet gösterilen bir yere koydu. İnhiye temessaket bi hedii. Şayet o kadın o dinin yoluna temessük ederse tutunursa ve tehllet bir fayilihi ve onun o dinin faziletleriyle süslenirse ve mizâlîke bundandır yani ve mizâlîkeden kasıt nedir kadını e, ikram ve ihtiram noktasına oturtması kadının e, kadına fazilet nispet etmesi bundandır en ne husseme İslam ona müsaade etti müsamaha gösterdi Bilhuduri huduri mesacidi al mescitlere hazır olmasına lil musharakati fil khayri khayira iştirak etmesi için min salatil cemaati cemaat namazından ve huduri majalisi zikri zikir meclislerine hazır olmasından ma'al ihtishami ve iltizami al ihtiyatati lati tub'iduhu an al fitnati wa tahfazu ve islam ona zikir meclislerine katılması ne yaptı e, nam cemaat namazına zikir meclislerine katılmasına müsamaha etti. ta ki ecre ve hayra iştirak etmesi için Tabi ne ile beraber ma'al ihtişami ve iltizam-ı yani kadının e, İslam'ın e, önlem olarak aldığı şeylere iltizam etmesiyle beraber ellet yo önlemler ki tubiduha onu uzaklaştırır anil fitnedi fitneden ve tahfazu leha kerametaha ve onun değerini ona korur. Yani İslam burada şunu anlatmak istiyor. Hani kadına mescide gelmesine, ecre iştirak etmesi için müsaade etmiş olsa bile kadının bununla beraber yani bu mescide gelmek gelmesiyle beraber İslam'ın bu konuda aldığı önlemlere de iltizam etmesi gerekir. Ta ki fitneden korunsun ve değeri kaybolmasın. Tabi bu önlemler nedir diye soracak olursanız zaten kalan dersimiz hepsi nedir? Kalan dersimiz hepsi bunu anlatan dersimizdir. Evet. zaten biz daha önce ne demiştik Biz demiştik ki ennise uşakayı koryacak Kadınlar erkeklerin kardeşleridirler ne konuda akkem konusunda ne konuda Ecir konusunda Yani bir şeriattaki bir nas e, istersen erkeklere erkekklileri ifade eden bir siga gelse bile kadınlar buna nedirler kadınlar buna dahildirler ve ancak ne zaman dahil olmazlar şeriat bunu özel bir nas ile müstesna kılarsa yani mesela diyelim ki bir durum vardır. O konu hakkında e ecir gelmiştir bunun sadece erkeklere kas olduğunu şeriat ifade ederse bu ayrı ama bunun dışında kalan bütün e erkeği kapsayan hükümler erkeği kapsayan ecirler hepsi kadın içinde nedir kadın içinde geçerlidir Evet şimdi bunlardan bir tanesi de biz işte mescidiye anlattık mesciddi gitmenin faziletini anlattık öyle değil mi Mescidleri imar etmenin faziletini anlattık. E, cemaatle namaz kılmanın faziletini anlatır Şimdi şöyle bir soru sorulabilir hemen. Kadınların mescitlere gelmesi bu baptan mıdır? Kadınların mescitlere gelmesi bu baptan mıdır? Yoksa değil midir? Şimdi bu sorunun cevabını vereceğiz. Yani kadınlar bunda istisna tutulmuş mudur? Yoksa istisna tutulmamış mıdır diye. فَاِذَا اِسْتَأْزَنَتْ اِلَى mescidi Şayet kadın izin alırsa mescide gitmek için kureha men'uha onu men etmek mekruh olur. Kalen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem la temna'u menetmeyiniz ima Allah'ı Allah'ın yani cariyeleri menetmeyiniz mesacidi Allah'ın Allah'ın mescitlerinden menetmeyiniz vel yakhrucna çıksınlar tefilatin tefilat olarak çıksınlar. Yani ne demek tefilat olarak çıksınlar? yani koku sürünmeden süslenmeden çıksınlar Ravahu Ahmedu ve Abu Davud Ahmed ve Abu Davud rivayet etti. Ve zalika bu المكتوبة, çünkü eda-i salat-ı çünkü farz namazı eda etmek fi cemaat'in cemaatle eda etmek فيها fadlun kebîrun lirricâli ve'n-nisâi فيها onda vardır fadlun kebîrun büyük bir fazilet vardır lirricâl erkekler için ve nisâi kadınlar için ve kذلك el Aynı şekilde mescide yürümek de böyledir. Neydi? Bir tane e, günaha döker, insanın bir seviyesini de Allah katında yükseltir her adım. Ve's sahihaini ve gayrihime. yani Buhari ve Müslim'de ve onların dışındaki kitaplarda. İza sta'zenet nisaukum bil leyl ila'l mescid fa'zenu lehunna. İza izin aldığı zaman kadınlar nisaukum sizin kadınlarınız bil gece ile'l mescidi mescide gitmek için izin aldıklarında فَأْذَنُوا لَهُنَّ Onlara izin veriniz. وَوَجْهُ كَوْنِهَا Onun olmasının yönü تَسْتَذِنُوا الزَّوْجَ Kocasından izin alıyor olmasının yönü yani kadının فِي ذَلِكَ bunda لِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْبَيْتِ حَقٌّ لِلزَّوْجِ لِأَنَّ چُنْكُ مُلَازَمَةَ الْبَيْتِ Kadının eve mülazemet etmesi yani sürekli evde bulunması حَقٌّ لِلزَّوْجِ Erkeğin hakkıdır. وخروجها للمسجد Mescide çıkması ise fitil kel hali bu halde mubahun Mübahtır فلا تترك الواجب فلا تترك الواجب قد واجبı terk etmez li ecli mubahin dolayı vacibi terk etmez. فإذا أذن الزوج Şayet koca izin verirse fakat asqata hakkahu muhakkak ki hakkını iskat etmiştir. Evet ve qawluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve şu sözü ve buyutuhunna hayrun lehunna lakin evleri onlar için daha hayırlıdır. Sözü yani hani kadınlar sizden mescide gitmek için izin istediklerinde onlara izin verin, onlara izin verin. Ama ne diyor peygamber aleyhissalatu vesselam ve buyutuhunna hayrun lehunna. Hani tamam mescide gelebilirsiniz ama evleri onlar için daha hayırlıdır. Ey hayrun lehunna min as fi'l-masacidi ey yani hayırlıdır lehunna onlar için min as-salati fi'l-masacidi mescitlerden namaz kılmaktan ve zalike li'mnil fitnati bu fitneden emin olunduğu için yani fitneden selametli olunduğu için bi mulazamati hinnal buyuta evlere mülazemet ettikleri zaman hem kendilerini hem de kendilerle fitneye düşecek olan insanların fitneden emniyette olması açısından bu nedir? Bu evleri onlar için daha hayırlıdır. Şimdi burada duralım. İnşallah bu paragrafı şerh etmeye çalışalım. Şimdi birinci madde birinci madde burada nedir? Bu paragraftan çıkacak olan kadınlar cemaat namazlarını onların da mescitte kılması caizdir. Kadınların cemaat namazlarını mescitte kılmaları caizdir. İki İkincisi ise, kadın mescide gitmek için kocasından izin almak zorundadır. Kadın mescide, yani evden her çıkışında sadece bundan değil, evden her çıkışında kadının kocasından izin alması kadın üzerine nedir? Kadının üzerine vaciptir. Bu da bize eşlerin yani kocaların kadınlar üzerindeki hakkını gösteren delillerden bir tanesidir. Kadının kocanın gerçekten kadının üzerinde çok büyük bir hakkı vardır. Bakın mesela Allah azze ve celle ayet kelime diyor ki: "Walehun nemisul lazi alihinna bil ma'roof walirrijali alihinna darje." Kadınların da aynı şekilde onlara da erkeklere olduğu gibi iyilik vardır. Walirrijali alihinna darje. Lakin erkeklerin onların üzerinde bir derece daha fazla hakkı vardır. Erkeklerin. Kadınların üzerinde bir derece daha fazla hakkı vardır. Er-Ricalu başka bir ayete: قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Erkekler kadınların kayyımıdır. Yani onların emirleri, onların başlarında onları yöneten işlerini evrüp çevirenlerdir. Er-Ricalu قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْدَهُمْ عَلٰى بَعْدٍ Allah'ın bazısını bazısına faziletli kılmasıyla. Demek ki Allah erkeği kadına ne kılmıştır? erkeği kadına faziletli kılmıştır. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki: "Lev kuntü amiran ahadan en yescuda li ahadin la emertü al-mer'ete en yescuda li zawciha li Şayet ben birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Niye? Çünkü ko kocanın kadının üzerindeki büyük hakkından dolayı Bina mesela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bir hadis şerifinde diyor ki: İza salletil mer'atu hamseha ve savamet şehraha ve hafizet ferceha ve ata'at zawceha kîle leha udkhili'l cennete min ayi ebwabil cenneti she'ti. Bir kadın, 5 vakit namazını kılarsa idza sallet hamseha ve savamet şehraha bi ra'y orucunu tutarsa ve hafizet ferceha namusuda muhafaza ederse ve ata'at ve eşine de itaat ederse قِلَ لَهَا Ona denilir ki اُدْخُلِي الْجَنَّةَ cennete, cennete gir "Min اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ Cennetin hangi kapısından girmek istiyorsan cennete gir denilir. Bunlar hepsi bize neyi gösterir? Bunlar hepsi bize kadının koca üzerindeki koca estağfurullah kocanın kadın üzerindeki neyini gösterir? Kocanın kadın üzerindeki hakkını gösterir. Tabii ki kadının da kocanın üzerinde neyi vardır? Hakkı vardır. O da nedir? Yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek, onu ateşten muhafaza etmek, onu ee, şey insanların yanında onu ona küsmemek, ee, kadının. Ee, insanların yanında ona küsmemek, kadında iz bırakacak şekilde, kadına ne yapmamak? Kadında iz bırakacak şekilde ve kadının yüzüne vurmamak. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi tabi açılabilecek yani uzun uzun tafsilatla anlatılabilecek şeylerdir. Bunlardır. Yani şunun için söylüyorum bunu, erkek ve İslam, erkeği kadına üstün kılması, erkeğin kadına zulmetmesini gerektiren bir durum değildir. Veya kadının hiçbir hakkı yoktur, kadın köle gibidir, bu demek de değildir. Ama erkeğin kadının üzerindeki hakkı Kadının erkeğin üzerindeki hakkından daha nedir? Daha belirgindir. Ondan dolayı, kadın mescide çıkmak istediği zaman e, kocasından ne yapmak zorundadır? Kocasından izin almak zorundadır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, üçüncü mesele, erkeğin de karısını men etmemesi gerektiğini söylüyor. Erkeğin karısını men etmemesi gerektiğini ne yapıyor Müslümanlara? Söylüyor. Erkeğin karısını men etmemesi gerektiğini söylüyor. Ama nedir? bazı durumlar olabilir, bazı özel durumlar olabilir. Bu durumlarda kadın men edilebilir. O da gelecek. Yani bazı özel durumlarda veliül emir veya ta koca karısının mescide çıkmasını veya evinden çıkmasını ne yapabilir? Evinden çıkmasını engelleyebilir. Ama normal o da nedir? O durumda nedir? O durumda şudur. Ayşe annemiz Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Diyor ki: "Laura Rasulullah, ma ahdasa'n nisa'u le mena'ehunna'l mescide kema muni'at nisa'u bani İsrail." Şayet Resulullah kadınların neler ihdas ettiğini görseydi, ben İsrail'in kadınları mescitlerden men edildiği gibi Müslümanların kadınlarını da mescitlerden men ederdi. Yani Resulullah'ın döneminde şimdi gelecek kadın ne şartlarda mescide çıkabilir? Bunun bazı şeyleri var, ee, şer'i dabıtlar var, şer'i kurallar var. Bunlar çiğnendiği zaman mesela kadının süslenerek çıkması gibi koku sürünerek çıkması gibi, erkeklerle ihtilat etmesi gibi, erkeklerle konuşması gibi bu tip şeriatın nehyetmiş olduğu durumlar vaki olursa, bu tip durumlarda koca kadını engelleyebilir. Ama diyelim hiç böyle bir şey yok. Kadın gayet normal aynı İslam'da olduğu gibi, koku sürünmeden, erkeklerle ihtilat yapmadan, namazını gidip mescitte arka tarafta kılıp hemen çıkıp namazdan sonra evine geliyorsa, Resulullah neydir? vesselam'ın ee, vasiyetidir ki erkekler kadınlarını ne yapmasınlar? Erkekler kadınlarını men etmesinler. Evet. İkinci bir mesele ise e, estağfurullah. Son meselemiz ise وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ Yani hadisin bu kısmı. Her ne kadar Resulullah onların da mescide gelmesini, e, izin verilmesini istese de ama çok açık bir şekilde ve buyutuhunna onların evleri hayrul lehunna onlar için daha hayırlıdır diyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bakın İslam'da asıl olan kadınların yeri kadınların evidir. İslam'da asıl olan kadınların yeri kadınların evidir. Ve hem Allah azze ve celle'nin istediği hem de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın istediği ve hem de şeriatın genel olarak gözettiği şeylerden bir tanesi de budur. Yani kadının evine mülazemet etmesi ve evinden dışarıya çıkmamasıdır. Asıl olan budur. Ancak kadının evinden çıkması zaruret halinde caiz olur. Yani kadının normalde evden çıkması ne değildir doğru değildir. Ancak zaruret tay buradaki zaruret o ölüm manasındaki zaruret değildir ha. Hani işte bir sıla-i rahim olabilir. E Şer'î ilim talep etmek olabilir, bir hayra, bir ecre iştirak etmek olabilir. Bu tip durumlarda kadın ne yapabilir? Evinden dışarıya çıkabilir. Bakın mesela Allah ayet-i kerimede diyor ki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِ Siz evlerinizde vakar kılınız. Yani vakar kelimesi nedir? Dikkat derseniz bir ağırlık, yani bir yere yerleşmek, bir yerde durmayı ifade ediyor. Allahu kadınların evde kalmasını bu kelimeyle ifade ediyor. Vakarn fi buyuti kunne. Yani evlerinizde vakar kılınız. Evlerinizde oturunuz diyor. Ve dikkat ederseniz evi kadına izafe ediyor. Yani fi buyuti kunne evlerinizde. Buyut kelimesi muzaftır. Kunne ise muzafu ileyhidir. Öyle değil mi? Allahu Teala evi kadına izafe ediyor. Oysa biz biliyoruz ki ev kadının değil erkeğindir. Öyle mi? Eğer izafe edilecekse eğer ızafe edilecekse erkeğe izafe edilmesi gerekir. Ama burada çok ince bir işaret vardır, o da nedir? Erkeğin, kadının sürekli, eğer ne kadar ev erkeğin mülkü olsa da kadının sürekli evde mülâzemet etmesinden dolayı o kadar ki kadın çok evde kalıyor ki, normalde İslam'ın nazarında sanki ev onunmuş veya onunla ev bir bütünmüş gibi ev kadına ne yapılıyor, izafe ediliyor. Yine mesela ayet-i ve Allah diyor mâ yutlâfî buyûtikunnâ yani sizin evinizde okunan şeyleri ne yapınız zikrediniz diyor hadis hem şeylerden kitaptan hem de hikmetten fî buyûtikunnâ yine aynı şekilde Allah da değerli ne diyor la tuhricûhunne min buyûtihin onları evlerinden çıkarmayın Tabi burada özellikle Kur'an-ı Kerim'in hani böyle ince lugat yönünden ince tefsirine gidildiği zaman alimler bu noktaya ne yapmışlardır? Belagi olarak dikkat çekmişlerdir. Yani erkeğin mülkü olmasına rağmen Kur'an ayetlerinde evlerin kadınlara nisbet edilmesini e, bu asıl olanın kadınların evi olduğunu gösterir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haç yaptığı zaman veda hacını eşleriyle beraber yapıyor diyor ki Hadihi, dikkat edin bakın İmam Ahmet ve Ebu Davud rivayet ediyor thumma zuhurul hasri yani bu hacınızdır. Bundan sonra evlerinize ne yapınız? Evlerinize mülazemet ediniz. Tüm زُهُورُ hasri Yani hasırların üzerinde oturunuz. Burada ne vardır? Burada şu kinaya vardır. Yani evlerinize mülazemet ediniz. Evlerinizden dışarıya çıkmayınız. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinden dolayı bazı annelerimiz Resulullah'ın vefatından sonra bu hadisi hatırlayıp hac etmemişlerdir. Hatta sevde annemiz evinden dahi dışarıya çıkmamıştır. Sevde annemiz evinden dahi dışarıya ne yapmamıştır? Evinden dahi dışarıya çıkmamıştır. Onun için asıl olan kadının asıl yeri nedir? Kadının asıl yeri evdir ve İslam kadının evde kalmasını istiyor. Bunu da Peygamber Hanesine tatü çok güzel bir şekilde ifade etmiş ve bu yuhtun ne hayrun ne? Evleri onlar için daha hayırlıdır. Hem kadının kendisini fitneye düşmemesi, hem de ne yapmaması, hem de insanları fitneye düşürmemesi. Evet ve قولü sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselamın şu sözü: "Ve yakhrucune tefilat." Yani ay gayre muttayyibat, yani kadınlar ne olsunlar koku sürünmeden çıksınlar. "Ve innema umirna bidzalika" ancak bununla emrolundular li'alla yuftana arricalu bi taybihinna ta ki erkekler onların kokusuyla fitneye düşmesinler. "Ve yasrifu anzarahum ileyhinna" ve bu koku onların eee erkeklerin bakışlarını onlara çevirmesin diye fayah zulu bi el iftitanu bihn bununla erkeklerin kadınlarla fitneye düşmesi söz konusu olur. Ve yulhaqu bi t-tibi quqya el hakdir eklenir makana bi ma'nahu onun manasında olan şeyler. Ke husnil melbasi güzel elbise giymek ve izharil huliy süslerini izhar etmek, açığa çıkarmak. Fe in ta tayyebet şayet koku sürünürse ve lebest siyabe zinetin ve e, süs elbiselerini giyerse حَرُمَ عَلَيْهَا ذَٰرِكَ Onun mescide çıkması onun üzerine haram olur. وَوَجَبَ مَنْعُهَا مِنَ الْحُرُوجِ Ve onu mescide çıkmaktan men etmek vacip olur. Bakın ne dedik? Erkek normalde izin vermeli ama men edeceği yerler de vardır. İşte onlardan bir tanesi geldi. وَفِي سَحِيْحِ مُسْلِمْ <gülüyor> Müslüm'ün hadisinde varit olduğu gibi اَيُّ مَمْ رَأَتٍ أَصَابَتْ Hangi kadın? Ee, koku sürünürse فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعَنَ الْاِشَاءَ akhirah Bizimle beraber yatsı namazına ne yapmasın? Şahitlik etmesin. Yani koku sürünlen kadını Peygamber aleyhissalâtu vesselam mescidine ne yapmıyor? Peygamber aleyhissalâtu vesselam mescidine istemiyor. Şimdi burada bu bölümü açıklayalım inşallah. tefilat bölümü. Yani kadınlar evlerinden çıktıkları zaman koku sürünmesinler. Kadının normalde kendi evinin içerisinde koku sürünmesi caizdir. Kadının kendi evinde eşine karşı süslenmesi ve süs malzemelerini kullanması caizdir. Ama hangi şartla caizdir? Mahrem olmayan insanlar bu süs, makyaj, koku ve benzeri şeylerin eserini görmeyecekler, kokusunu işitmeyecekler. Öyle mi? Bu şartta caizdir. Kadın evinde koku sürünüp dışarı çıktığında hala bu kokunun eseri onun üzerindeyse bu haramdır. Haramdır, haramdır ve erkeğin onu değil mescide göndermesi bu durumda Mescide çıkmaktan onu men etmesi erkeğin üzerine nedir? Erkeğin üzerine vaciptir. Bakın sünenlerde varit olan bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor اَيُّ مَمْرَأَةٍ اِسْتَعْتَلَتْ فَمَرَّتْ عَلٰى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَّ زَانِيًا Hangi kadın bir kavim onun kokusunu duysun diye koku sürünüp evinden çıkarsa o kadın zanidir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani İslam'da اَكْبَرُ kebair olanlardan bir tanesi de Zinadır. Yani büyük günahların içinde de yeri apayrı olan günahlardan bir tanesi nedir? Mübıkat olan yani insanı helaka götüren günahlardan bir tanesi zinadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine koku sürünüp bu koku ile dışarıya çıkan kadını zaniye benzetiyor ve o zanidir diyor. Yani zaniye benzetmiyor, fehiye zaniyetin diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor o zina yapmış bir kadındır. Allah muhafaza. Buna ne yapmak lazım? Buna çok dikkat etmek lazım. Bu konuyla alakalı. Mesela son dönemlerde yani zamanı ilerlemesiyle beraber işte biyoloji ilmiyle uğraşanlar şöyle bir şey tespit ettiler. Burunun koku alma duygusuyla cinsellik arasında çok ciddi ve kuvvetli bir bağ vardır. Burunun koku alması yani nasıl ki göz, cinsi duyguları, cinsel duyguları uyandıracak bir şey gördüğünde insanın hemen şehvet duyguları kabarıyorsa aynen koku da böyledir kohu ile insandaki şehvet arasında, cinsel istek arasında ciddi bir ne vardır, bağ vardır. Bu da bize Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın mucizelerinden birini gene ne yapar? Kanıtlar. Yani çünkü Resulullah bu fiilin insanları zinaya düşüreceğini, zin yani şehvi duyguları insanlarda oluşturacağını bildiğinden, Allah zevcelle kendisine bildirdiğinden özellikle bir cümle seçiyor fehiye zaniyetun diyor. Yani neticeyi düşünüp neticeyi göz önüne alıp Hükmü ne yapıyor Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam? Etlak ediyor. Bu da nedir? Buna ikinci meselemiz, bütün şehevi duyguları uyandıran erkeği kadınla beraber fitneye düşürecek olan her şey buna dahildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ma taraktu beadi fitneten adarra alar rijali minanisa. Ben kendimden sonra erkeklere, kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani erkeğin dinini ifsad edecek olan erkeğin dinini ifsad edecek olan unsurlardan bir tanesi de dinin hedine temessük etmeyen, evinden çıktığında dinin adabı ile adaplanmayan kadındır. Öyle mi? Bundan dolayı İslam mutlak olarak mescide çıkmasını istememiş, özellikle kokuyu zikretmiş ve kokuya dahil olan, bütün gözleri kendine çeviren, insanları fitneye düşüren, şehevi duyguları insanlarda uyandıran her şey, elbise, zihnet, yürüme tarzı, konuşma, ses şekli hepsi buna dahildir. Kadın eğer mescide çıkmak istiyorsa veya evinden çıkmak istiyorsa bunlara dikkat etmek zorundadır. Evet. Ve aynı bunun gibidir. İza haracatil mer'atu ila'l mescidi kadın mescide çıktığı zaman fel tebtae'id an muzahamati'r rical. Erkeklerle karışmaktan uzaklaşsın. Öyle mi? Erkeklerle ihtilattan, muzahameden uzaklaşsın. قال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم dedi ki "Yecib ala wali'l-emr". Wali'l-emr'ün üzerine vaciptir. "En yemne'a min ihtilati'r-rijali bi'n-nisay", Erkeklerle kadınların ihtilat etmesini yasaklaması e, onun üzerine vaciptir. "Fil aswâqi ve macâmi'ir-rijâli", çarşılarda ve erkeklerle kadınların bir araya geldikleri toplantılarda. Mesela gibi camide ilim meclislerinde veya ota şeylerde olduğu gibi, e, nedir adı? Eee mescitlerde olduğu gibi namaz için. Wa huwa mas'ulun an O bundan mesuldür. <gülüyor> Wal fitne bihi azimtun. Yani kadın erkeğin karışmasındaki fitne nedir? Çok büyüktür. Kema qala'n-nebiyyu, peygamber aleyhissalatu vesselam dediği gibi, "Ma taraktu ba'di fitneten adarra 'ala r min an-nisa." Ben kendimden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. Ila enqal. Ta ki dedi yani İbn Kayyim. demek ki sözü kesmiş. Öyle mi? başını almış bir de sonunu almış. Yecibu alayhi men'uhunna mutazeyyinatin mutajammilat. Yajib alayhi onun üzerine vacip olur men'uhunna onları men etmek. Mutazeyyinatin mutajammilat onları süslenmiş ve e, zinetlenmiş bir şekilde çıkmaktan men etmesi gerekir. Ve men'uhunna mines ve onları o elbiseden men etmesi gerekir ki yakunna biha kasiyatun aariyat. O elbiseleri giydiklerinde giyinik çıplaklara dönerler. Yani kadınların elbise giyiyor ama giydiği elbise onu giyinik çıplak konumuna getiriyorsa bunu da men etmesi gerekir. Kes-siyabil vasi'atil riqaq, olan geniş elbise gibi. Yani şeffaftır, altını gösteriyor ama geniştir. Bunları ne etmesi lazım, men etmesi lazım. Ve men'uhunna min hadisir rijali konuşmaktan onları men etmesi lazım. Ey et-tahaddusu ilehim fi't-turukat yani onlarla yollarda konuşmaktan ve men urricali min dharika ve erkekleri de bundan men etmesi lazım. Şimdi normalde bir toplumda veliyül emir kimdir? Halifedir. Öyle mi? Halife olduğu zaman bunlar halifenin mesuliyetindendir. Halifenin bir mesuliyeti de nedir? Toplumun dini maslahatlarını gözetecek uygulamalarda bulunması, toplumsal dini def defedecek uygulamalarda bulunmasıdır. Kadınla erkeklerin birbirine iktilatı hem dine hem nesebe ve benzeri dinin gözettiği maslahatlara zarar verip mefsedetleri celb ettiği için bunları ne yapması lazım veliül emrin? Bunları menetmesi lazım ve bunlar hakkında uygulama yapması lazım. Yani birtakım cezai uygulamalar, cezai müeyyideler uygulaması lazımdır. Hadi gelin veliül emri yok. O zaman kim geçer veliül emrin yerine? Müslümanların kendilerine seçmiş oldukları ve Müslümanların sözünü dinlediği etrafında toplanmış olduğu artık komutanlar veyahut da ilim adamları veyahut da kanaat önderleri her neyse onların yerine bunlar geçer. Diyelim böyleleri de yok. Yani Müslümanlar o kadar kötü bir durumdalar. Şu günümüzde olduğu gibi o zaman kimler bu görevi yüklenir? Kısmi olarak ilim adamları bu görevi yüklenir. Çünkü insanlar dini ve dünyevi meselelerini onlara sorduğu için onların üzerine bu vaciptir. Veliül emir gibi belki uygulamalarda bulunamazlar. Men etmek için kuvvet kullanamazlar ama en azından nasihat, vaaz, irşat yoluyla bunu ne yapabilirler? Bunu yapabilirler. Erkeklerle kadınların birbirine karışmasını engelleyecek şeyleri uygulayabilirler. Fetva verebilirler. Bu konuda terğib ve terhib babından, yani kadınların evde oturmalarını terğib edici, şevk edici ve onların çıkmalarını, süslenmelerini, şer'i adaba muhalefet etmelerini korkutma babından, terhib babından rivayetleri zikredebilirler, vaazlar, nasihatler vesaire verebilirler. Bu da bize neyin yanlışlığını gösteriyor? Bu şu anda zikretmiş olduğumuz şey bize şunun yanlışlığını gösteriyor. Maalesef bugün ilim adamlarına işte okullarla ilgili soru sorulduğu zaman, işte başörtüsüyle alakalı soru sorulduğu zaman bakıyorsunuz mangalda kül bırakmıyor adam. Yani işte o işte Müslüman kadınların hakları onların elinden alınıyor, işte bu bir zulümdür, işte falan e, taş üzerinde taş bırakmıyor. Oysa Müslüman kadının hakkı ne yönden elinden? İslam Müslüman kadına böyle bir hak tanımış mı? Müslüman kadının erkeklerle beraber aynı ortamda bulunması, Müslüman kadının fitnenin yüzde yüz olduğu yerde yüzünü açması ve bu kadınların yüzde doksan beşinin ariyat olması. Yani en önemli noktayı söylüyorum, yüzde doksan beşinin İslam nazarında kasi tamam yüzde beş tesettürüne dikkat ediyor olabilir. veya da diyelim ihtilaf olduğuna inandığından yüzünü açmış ama kalan kısmında tamamen inandığı tesettüre riayet edebiliyor. Ama yüzde doksan beşin kâsiyyâtun, cennetin kokusunu dahi almayacak olan zümreden olmasına rağmen, Hangi haktan bahsediyor? İslam böyle bir hak tanımamıştır ki kadına. Yani erkeklerle beraber, erkeklerin bulunduğu ortamda, onlarla konuşmanın rahat olduğu ortamda vesaire başörtüsü gidebilse bile İslam böyle bir şey ne yapmamıştır? Müsaade etmemiştir. Ayşe annemiz, şayet Resulullah Ayşe annemizin döneminde kadınların ihdas ettiğini görseydi onları mescitten men ederdi diyor. Bırakın okulu, onları nereden men ederdi? onları mescitlerden men ederdi, diyor. Ondan dolayı bunlar nedir maalesef? İşte böyle birilerinin taraftar bulma, işte birilerinin nasıl söyleyelim, yani alkışlarını alabilmek adına bazı insanların dinini ucuz şeylere satmasıdır. Yani biraz daha böyle ee, Gerce zaten Türkiye'de sorular kesinlikle ilim ehline sorulmaz o da ayrı bir olaydır. Yani Türkiye'de genelde dikkat edin ya mühendistir ya doktordur ya işte falan yani hiç e, şer'i ilimlerle alakası olmayan, kültür, musakkaf olan insanlardır genelde, insanların soru sormuş olduğu insanlar. İşte onun zararı da budur. Yani musakkaf insan işin tahsili boyutunu bilmez. Şerai e, olarak işi ta, tafsilatlandırma, usullendirme, her boyutuyla ele almayı bilmediği için sadece o an işte aha başörtüsünde zulüm var diye mesela bu tip e, fetva da demek tabii fetva kurumuna e, şey olur, hakaret olur. Bu tip sözler ağızlarından çıkıyor. Bunlara da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Evet. Fakat temasaketi, bi adab İslam'ı, kadın İslam'ın adabıla adaplandığı zaman, nüzumu, hayayı ve tesettürü, ve tesettüra, iltizam etmek gibi, onu yapmak gibi, ve terk etmek ve ve terk etmek gibi, ve terk gibi, ve terk etmek an ve terk etmek gibi, ve gibi, ve terk etmek gibi, ve terk etmek gibi, ve terk etmek gibi, bi huduri ssalati ve l'istima'i li't'zikiri namaza hazır olmak ve zikre zikri işitmek için ve baqahuha fi baytiha evinde kalması ise hayrun laha min'al fi tilka'l hal bu halde bile evinden çıkmasından daha hayırlıdır. Leyenne nebiye yekul çünkü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve buyutu hunna hayrun lehunna ve ecme'al muslimun muslimanlar icmatiye ala en salati'l mer'ati kadinin Namaz kılması fi Beytiha kendi evinde, خير Min Salati fil Mescidi مسجد namaz kılmasından daha güzeldir. İbtiadağının fitnedi fitneden uzaklaşmak ve tağlibenle canı bir salameti, selamet ve emniyet boyutunu galip kılınması ve hapse manli maddeti şer maddesinde kökünden kesmek, önünü alabilmek için. Evet. Ama, iza lem eğer, bi adabil islam ama eğer kadın İslam adabıyla adaplanmazsa ve lem tectenib menaha anhu'r rasul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nehyetinden min istimaliha'z zine ve't tibbi lil khuruc, Şeyh evinden çıkarken kuşu ve zinet kullanması gibi. Fa khurucuha lil mescid hina haram. O zaman onun meselesi çıkması onun için olur? Haram olur. Ve yecibu ala veliha ve zevi's sultati men'uha minhu. Onun velisine ve sultay elinde bulunduran yöneticiye onu men etmek ne olur vacip olur. Fakat sahih hani sahihinde varit olmuştur. Min hadisi Aisha'da Aisha radıyallahu anh hadisinden, "Lavrâ Rəsûlû Lâhî ma ahdâsan nisâ'u? Şayet Rəsûlû Lâhî kadınlar nə işdâs görmüş olsaydı, lâ men ahûn el mescide ki memuniat nisâ'u beni İsrail, ben İsrail'in kadınları men edildiği gibi, onlar da ne yapılırdı? Onlar da Rəsûlû Lâhî'tu və səlam da onları men ederdi. Fahurujul mer'ati ile al Kadının mescidlere çıkması muraen fihi al maslahatu ve indifau al onda maslahat ve mefsedeyi defetmek gözetilmiştir. Feiza kana jajim al mufsedati a'zam muniat eğer mefsedet boyutu daha büyük olursa o zaman kadın bundan men edilir. Ve iza ve burayı zaten ne yapmış olduk. Burayı zaten açıklamış olduk. Yani biz daha önceki konuşmalarda kısmen burayı açıkladık. Ne anlatıyor bu paragrafta? Şunu anlatıyor. 1- Kadının evi kadın için, e, kadının evden çıkarken şer'i adama mülazemet etmesi gerekir ki onu zikrettik zaten. 2- Velev şer'i adama bile mülazemet ederse kadın şunu bilmelidir ki Resulullah evinde kalmasının onun için daha hayırlı olduğunu söylüyor. 3- Eğer kadın şer'i adama mülazemet etmezse başta kocası sonra orada sultayı elinde bulunduran İslami yöneticiler varsa kadını bundan men etmeleri gerekir. 4. Kadının bu tip işlere mescide gelmesi, katılması nedir? Asıl olan maslahatın gözetilmesi, mefselerin ise defedilmesidir. Ne zaman maslahat boyutu ön planda olursa izin verilir. Ne zaman mefsedet boyutu maslahat boyutunun önüne geçerse o zaman kadın ne yapılır? O zaman kadın mescide gelmekten men edilir. Wa in el Şayet bugün bulunuyorsa kavim yunaduna bi khuruj al ha yok şeyden okuduk eksik okuduk diyor ki estağfurullah bir saniye wa idha kana hadha'ş-şanu fi khurujiha mescidi bu mescide çıkmasındaki durum böyleyse wa idha kana eğer ise hadha'ş-şanu fi mescidi mescide çıkmasında durum bu ise fa khurujuha lil mescidi mescidin dışındaki bir yer için evinden çıkması minbabi evla en turaa fihi el hitaatu ve el itibad an mawaatin el fitneti mescidin dışındaki bir yere çıkması minbabi evla daha evladır en turaa gözetilmesi fihi onda el hitaat ihtiyat ve el itibad an mawaatin el Fitne sakınmak uzaklaşmak daha evladır yani kadının mescide çıkmasında bu kadar şer'i dabıt bu kadar şer'i kural İslam tarafından konulmuş ve gözetilmişse kadının mescit dışındaki sıradan yerlere evinden çıkmasında elbette ki buna daha çok dikkat etmek gereklidir. Ve in wucide lyevme kavmun yunadun bihuruci elmer'eti li muzavaleti ela'mali elvazifeti kema huve şa'nuha fi elgarbi ve menhum ala şakileti elgarbi fe inne ha'ulai yed'un ila elfitne ve yaqudun elmer'ete ila şaka'iha ve selbi ve inmujid el şayet bugün bulunuyorsa kavmun bir kavm yunaduna bi hurucl mer'ati kadının çıkmasıyla nida ediyorlar nereye ne için li muzavelati el a'mal el kadının e, vazifeli olarak bazı amellere devam etmesi için hani kadının çalışmasını kastediyor kadının çalışması için e, bir amele mülazemet etmesi e, estafurla kadının çalışması için yani çalışmaya devam etmesi için evden çıkmasıyla nida eden bir kavim bulunuyorsa kemahua sha'nuha fil garb yani kadının batıdaki durumu nasılsa aynı onun gibi ve menhum ala shakilatel garb ve onlardan zaten aynı batının yolu üzerinde olanlar vardır onların yolunu takip edenler vardır. Eee fe inna haula fitne. Buna davet edenler insanları fitneye davet ediyorlar. Ve yakuduna'l mer'ate ila şakayha ve selb Kadını şakaya yani şakavete, azgınlığa ve onun kerametini İslam'ın ona tanımış olduğu o değeri ondan çekip almaya davet ediyorlar. Fel vacibu vacip olan iqafu haula bunları durdurmaktır de haddiyim. Yani onların haddinde olan bu sizin haddiniz değildir. İnsanları fitneye çağırmak vesaire diye onları sınırlarında belli bir sınırda durdurmaktır. Ve kaffu elsenetihim onların kalemlerini ve dillerini engellemektir. أن هذه الدعوه الجاهليه بجاهليه دعو اسنا منعتمektir ve kafa ma vakat fihi garbi kadinin batı toplumunda işine düştüğü hal yeterlidir ve men haza hazwa ve onların yolunu takip edenler onların hizasından gidenlerin düştüğü yeterlidir min veilat yani o veylattan kasıt burada hani o problemler, o sıkıntılar getirmiş olduğu şeyler. وَتَوَرَّتَتْ فِيهِ مِنْ وَاقِعٍ mulimin Ve kadının içerisine düştüğü elem verici o vaka'a. تَإِنُّ لَهُ مُجْتَمَعَاتُهُمْ Onların kendi topluluklara dahi bu durumdan ne yapıyor? Bu durumdan inliyor. Bu durumdan inliyor. وَلْيَكُنْ لَنَا فِيهِمْ عِبْرَةٌ Bizim için onlarda bir ibret olsun yani onlardan ibret alalım. Fesaidu menwu aza biqayrihi mutlu olan başkasından ne yapandır Mev'ize alan uyarı öğüt yani başkasına halinden öğüt alandır. Yani diyor ki bunlar kadını batıda olduğu gibi olmaya çağırıyorlar ama batı toplumu zaten kendi kadınlarından inliyor. Yani kadınların işte sürekli intiharı, kadınların cinsel bir meta gibi kullanılması vesaire yani kadınların getirmiş olduğu problemlerden. O toplumlar zaten şikayetçidir. İşte bunun sıkıntısını e, görüyor. İşte eğitim sisteminde kadınla erkeğin karışık olmasından kaynaklanan problemler, işte Japonya veya bazı ülkelerde yapılan uygulamalarda erkekle kız ayrıldığında başarı oranının daha yüksek olması, işte bir iş yerinde kadın çalışıyorsa erkeklerin başarısının düşük olması vesaire Bunlar hepsi neyi göstermiştir? Bunlar hepsi göstermiştir ki e, bu davet insanları buna davet edenler, yanlış yapıyorlar çünkü önümüzde bu, bu davet ettiğiniz örnek model toplum bundan perişan bir vaziyettedir. Ve leysa liha ula'i min hucce tin biha davatuhum. Bu fikirde olanların kendi davetlerini meşgulaştıracakları hiçbir hüccetleri delilleri yoktur. İlla kavluhum in neṣf al-mujtama' mu'attal anil amel. Yani tek şu sözleri var in neṣf al-mujtama' bu topluluğun yarısı mu'attal anil amel. Amelden nedir muattaldır. Yani çalışmıyor. Çünkü kadınlar çalışmasın dediğimiz zaman toplumun yarısı onlara göre işsiz konumuna e, düşüyor. Oysa İslam İslam kadının işsiz kalmasını değil, kadının kendi evinde topluma iş çıkaracak olan erkekleri yetiştirmesini kadına iş olarak vermiş. Ve İslam'a göre kadının yaptığı bu iş erkekin, erkeğin yaptığı işten çok daha şereflidir. Kadının yapmış olduğu bu iş erkeğin yapmış olduğu işten çok daha şereflidir. Kadın topluma gerçekten vazifesini güzel yapan yani halka gerçekten güzel bir şekilde hizmet eden, dürüst İslami kaidelerle hareket eden, şer'i davabıtlarla bütün muamelesini şer'i kaide ve kurallar ışığında yapan erkekler yetiştirmektir. Ve emin olun kadının bir iş yerinde çalışmasındansa bu yaptığı iş İslam için İslam nazarında daha şereflidir. وَبِهَذَا يُرِيدُونَ اَنْ تُشَارِكَ الْمَرْأَةُ الْرَجُولَ Bununla istiyorlar ki kadın elkeğe iştirak etsin فِي عَمَلِهِ Çalışmasında وَتَزَاحُمَهُ فِيهِ جَمْبًا إِلَى جَمْبٍ Kadınla erkeğin yan yana olması bitişik bir şekilde olmasını istiyorlar wanesu veya tenasu unuttular veya unuttu gibi yaptılar. Yani unutmamışlar ama unuttu gibi yaptılar. Ev tecahhalu veya cahil yani bilmiyor gibi yapıyorlar. Mata kumu bihil mer'atu kadının yaptığından min amelin celilin dâhil e Kadının evinde yaptığı büyük ameli ya unutuyorlar veya unutuyor gibi yapıyorlar. Ya bilmiyorlar ya da bilmeme numarası yapıyorlar. Wa ma tu'addihi lil mujtama'i ve yani topluma Kadının takdim etmiş olduğu, eda etmiş olduğu büyük hizmeti bilmiyorlar. La yakumu biha gairuha kadından başkası onu yapamaz. Tunasibu xilqatha onun yaratılışına xilqatına munasiptir. Ve tetmesha mea faturaliha onun faturali uygundur. Yani fıtratına uygun bir şekilde yürür. Fehiye zewjatu ltti o öyle bir zevcedir ki yas kunu ile hazojuha kocası ondan yapar, kocası onda konat bulur ve alüm ve alhamil ve almurzguu o an neder hamiledir ve emzilendir. Ve hiyyel murabbiyetu lil evladi evlatlarını terbiye edendir. Ve hiyyel kaimetu bi beyti evin işleriyle kaim olandır. Felew enneha uhricet minel beyti şayet o evinden çıkarılırsa ve şareketin ricale fi amalihim erkeklere amellerinde iştirak ederse menzel lezise yakumu bihadiil amal. Kimdir bu amelleri yerine getirecek olan, yapacak olan? İnneha seti taattal. Bu defa bu ameller iptal olacak. Ve işte o gün yani kadının evinden çıkıp evdeki işlerin iptal olduğu gün seyaf qidul muhtemau nisbahus sane. O gün işte aslında toplum ikinci yarısını kaybedecektir. Fe ma za yughnihi Kalan şey ondan ne yani ne ona ne fayda sağlayacak ki? Sayaxtal lubunuhu ve tetadaa arkanuhu. Onun şeyi ee, binası ne olacaktır? Ee, halal girecektir, yani binasına eksiklik girecektir ve onun rükünleri yerinden sarsılacaktır. İnna la qulul hā dua Biz bunlara diyoruz ki sowibu ila rushtikum yani rushtunuza olgunluğunuza doğru ne yapınız yöneliniz ve la tekunu mimmen beddelu ni'metallahi kufran ve la tekunu olmayınız mimmen beddelu o değiştirenlerden o neyi değiştirirler nimetallahi kufran Allah'ın nimetlerini küfürle değiştirirler ve ahallu kavmhum daral bawar ve kavimlerini helak yurduna ne yaptılar getirler. bunlar gibi olmayın kunu du'ata bina'in ve la tekunu du'ata hadmin İnşaat içi davetçiler olunuz, ne yapmayın? Yıxıcı davetçiler olmayınız. Ayetu <DVD> hal-meraetu Müslime, ayı Müslüman kadın. Temssekibite alim dini ki, dininin, talimlerine, dinin öğütlerine yapış. Ve la tegrannki dıayatu Muzallilin, sapıtıcılardan çağrıldıkları şeyler seni aldatmasın. Elzîne o sapıtıcılarki, yiyidüne selbe karameteki, elleti senin o İslam'ın sana verdiği değeri senden çekip almak istiyorlar. O değer ki bavaaki menzilataha dinu'l İslam. İslam sen ne yapmıştı? Onu sana hazırlamıştır. Veleyse leysa gayrul İslam İslam'ın dışındakiler değil. Ve men yetagi gayral İslamı dinen falan yukbal minhu. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'ın dışında bir yol ararsa ondan kabul edilmez ve o ahirette husana uğrayacak olanlardandır. ve وَفَّقَنَ اللّٰهُ جَمِيعًا لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللّٰهُمَّ amin Bakın şimdi burada bu son kısımda gerçekten e, bu bir kafir olanlar var veya kafirlere ciddi şekilde özenenler var. Yani kadının da İslam'da söz sahibi olduğunu mutlaka kadının evinden çıkması gerektiğini söyleyenler var. Bunlar nedirler? Bunlar batı ehlidirler, öyle mi? Ve bunlar aslında işte kadına hakkını tanımak lazım, kadını evinden çıkarmak lazım diyorlar ama şer'i zaten bir deliller yok. Yani bütün şeriat bunların karşısındadır. Bununla beraber şeriatın kadına yüklediği ve erkeğin görevinden daha şerefli bir görev olarak kabul etmiş olduğu annelik, Annelik. Onun için annenin hakkı, babanın hakkından İslam'da nedir? Daha büyüktür. Ve İslam annenin hakkını babanın hakkına ne yapmıştır? Takdim etmiştir. Annelik şerefinden kadını mahrum ediyorlar. Hâkeza kendini İslam'a nisbet eden veya gerçekten Müslüman edip, Müslüman olup ama aklını yitirmiş olan bir zümre var bu konuda. İşte kadın sürekli evinden çıksın, kadın işte sürekli konferanslara katılsın, kadın sürekli şunu yapsın deyip de evde Kadın aslında o konferansları veren insanları yetiştirmekle mükelleftir. Kadın, İslam ümmetine komutanlık yapacak insanları yetiştirmekle mükelleftir. Kadın çıkıp evinden çalıştığı, mesela evliliğin e, hikmetlerinden biri nedir? Erkeğin karısında sükunet bulmasıdır. Öyle mi? 2- Kadının doğan çocukları ne yapmasıdır? Terbiye etmesidir. 3- Erkek kadına dünyalık maişetini karşılaması, kadının da erkeğe diğer ihtiyaçlarını gidermesidir. E şimdi çalışan bir kadını düşünün. Velev şer'i bir ortamda çalışsa bile. Yani hiç erkek yok, çalıştığı işte bir haram yok, mübah olan bir işte çalışıyor. Adam akşam eve gelecek, kadın da gelecek. Adam da yorgun, kadın da yorgun. Öyle mi? Adam kadında sükunet bulacak, mümkün değil çünkü kadın yorgun. 2- e, Çocuğa kim bakacak? Mecbur bir tane bakıcı tutulacak çocuk için. E bakıcıların çocuklara para için bu işi yaptıkları için ne tür pis ahlaklar, ne tür kötülükler getirdiğini ancak Allah bile. Ondan dolayı birçok ebevin evine ne taktırıyor şu anda? Kabena taktırıyor. Çünkü bakıcılara güven ne? Bakıcılara güven yok keza işte diyelim ki evin yemeğidir, evin işidir, evin temizliğidir. Bunların hiçbiri ne olmayacak? Olmayacak. Ve aile mutluluğu da bu şekilde dağılıp ne oluyor? Erkek artık ihtiyaçlarını karşılamak için gözü dışarıya kaymaya başlıyor. Ve gözü dışarıya kayınca da zaten aile saadeti yıkılıp gidiyor. Ve bu kadının fıtratına uygun olandır. Yani temizliktir, kocanın ihtiyaçlarını gidermektir, çocuk bakımıdır. Kadının fıtratına uygun olan nedir? Kadının fıtratına uygun olan da budur. Evet. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı Allah Azze ve Celle kadınlarımızı, İslam'ın onları yarattığı fıtratı bozmayan o fıtratla yaşayanlardan eylesin. Allahümme amin ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.